Bismillah, Elhamdülillah ve Salatu Vesselamu ala Resulillah. Devlet memurluğu yapan kişi aldığı maaşla günah işlemiş olur mu? Şimdi bu sorunun geliş kaynağı şudur kardeşlerim. Bilindiği gibi ülkemiz İslam'ın kurallarına göre yönetilmemektedir. Şeriatın kurallarına göre yönetilmemektedir. Gayri İslami bir düzen içerisinde yaşıyoruz ve bu düzen içerisinde devlet, Alkol de satmakta, kumar da oynatmakta ve faiz işlemde yapmaktadır. Bunun dışında tabii ki insanların hizmetine sunduğu e, kamu yararına çalışan, kamu hizmetinde olan kuruluşlar da vardır. Bunların hepsi devletin kasasında toplanıyor. Dolayısıyla bu kasadan herkes maaş alıyor ve bu maaş helal olur mu? Olmaz mı? Günah işlenmiş olur mu? Şimdi kardeşlerim öncelikle bir işten kazanılan paranın helal olup olmaması şuna bağlıdır. Yani iş meşru olduktan sonra yani yapılan iş meşru olduktan sonra e, alınan para helaldir. Yani paranın kendisi bizatihi haram olmasın. Haram olan onun Kazanma yoludur, kazanma metodudur. Şimdi eğer buna kapı açarsak, hiçbir kimsenin helal para alabilme olanağı kalmaz, çalışma olanağı da kalmaz. Çünkü bu kasadan emekliler maaş almakta, dullar, yetimler, kimsesizler, maaş bağlanan insanlar maaş almakta ve birçok çalışan bundan maaş almaktadır. Doğrudan ya da dolaylı olarak, bu kasadan mutlaka herkesin bir istifadesi bulunmaktadır. Ülkemizi geçelim. Avrupa'da, Amerika'da ve dünyanın birçok bölgesinde çalışan insanlarımız var, Müslümanlar var. Gayrimüslim bir ülkede yaşıyorlar ve onların e, maaşını alıyorlar. Dolayısıyla onların da kazancının bu açıdan baktığımızda helal olmaması gerekir. Yani bu son derece zor bir durum. Güç yetirlemeyecek bir durumdur. Bir kafirin yanında bir Müslüman çalışabilir. Maaş alabilir. Bu caizdir. Önemli olan yaptığı işin meşru olmasıdır. İşveren kafir bunu nereden kazanırsa kazansın o işçiyi ilgilendirmez. İşveren başka yerlerde haram işlerle uğraşıyor olabilir. Ancak Çalışılan iş meşru olduktan sonra bu kazanç haram olmaz. Devlet memurları da aynı şekilde kamu hizmeti yürüten kurumlarda çalışmaktadır. Bizzatihi işin kendisi caiz olduktan sonra alınan para da caizdir. Alınan de Aynı kasadan da olsa alınsa caizdir. Ayrıca bu kasaya gayrimeşru yollardan gelen paralar girdiği gibi meşru olarak da devletin kazandığı ve insanlardan vergi topladığı paralardan da oluşmaktadır. Bununla birlikte birçok insan ister istemez buraya bu kasaya vergi vermektedir. Yani Müslüm ya da gayrimüslim vergi vererek bu kasaya destek vermiş olmaktadır. Eğer ki bu durum e, haram olarak kabul edilecek olursa maaşı almak nasıl günah olursa oraya destek vermek o kasayı doldurmak da haram olur. Yani bu insanların güç yetiremeyeceği bir durumdur. Tabii ki şunu da unutmamak gerekiyor. Gayri İslami bir düzende yaşayıp da bunun rahatsızlığını yüreğimizde dahi hissetmezsek elbette bu durumda mesul oluruz, cahiliye üzere ölmüş oluruz. Yani bunu Peygamberimiz hadisinde bildirmektedir. En azından elimizde düzeltemiyorsak bu durumu, dilimizle düzeltemiyorsak kalbimizle buğz etmemiz gerekir ve bu da imanın en zayıf olanıdır. Böyle bir ortamda çalışıp gelirimizi elde ederken de bir yandan da kalbimizde bu gayri İslami düzenin özelliği Acısını hissetmeliyiz ve Allah'ın hükümlerinin hakim olduğu bir düzende çalışmayı, gelir elde etmeyi, işlerimizi ona göre e, tanzim etmeyi hep istemeli, arzu etmeliyiz. Dolayısıyla kardeşlerim, devlet memurluğu haram değildir. Devlet memurunun aldığı maaş da haram değildir. Bu parayı alan günah işlemiş olmaz. Alhamdulillah, Rabbil Alemin.